Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iyi ahlak sahibi olmak. Ahlak. Bir halk vardır ve de huluk deniyor. Halk bedensel yapı, yaradılış. Huluk, insanın huyu, tabiatı, yapısı anlamına geliyor. İnsanın güzelliği ahlakıyla olur mu? Tarımdır? Ahlakıyla. Bir kimse bedensi açıdan de olsa ahlak olmadı mı ona geçeyim olmaz. Yani Kovuş olsun, arkadaş olsun, eş olsun böyle. Demek ki insanın insanlığı ahlakıyla onunla oransızdır. İnsan ahlakıyla. Tabi en iyi ahlak sahibi kimdir? Aleyhisselam ve Peygamberimiz de. Bize Allah tabi ki Kur'an-ı Kerim'e de. Er-Rahim. Ve inneke le alâ hulukun azim bir alâ. Ve inneke muhakkak ki sen ya Muhammed. Buradaki ke zamir. Hitap ediyor. Le alâ hulukun azim. Azim ahlak üzerine sünneti. Peygamberimiz de. Yani Allah buna işaret yapıyor lâk Allah eni iyi ahlak sahibi en iyi ahlak sahibi. Hazreti Hicam Hürver'in oğlu aşağı halimizin de yeğeni oluyor. sol aşağı hal validemize. Aşağı Aşağı kuru dinin yarısını aşağı halimizin alın bu peygamber terimler. Dinin yarısını. Tabii Peygamberimizin bir eşi olarak, hanımı olarak, onla her zaman bir arada bulunduğu için baştan bir müsallamı bilir de bile. Halbuki sordu, ya tezi dedi ona de. ya teğze. Diye ki Rabbim Kur'an'da öyle büyür ki en yalası bir resul var sana dertleri. Ne için alaka, nasıl alaka? Şöyle Caffar de. Sen Kur'an okuyamıyormusun böyle? Edeş takrını Kur'an. Sen okuyamıyımsın? Okuyorum. Onun alakası Kur'an'da bir yordu. Yani hulukul kül Kur'anı bir yordu. Onun alakası Kur'an'da. Neden Kur'anı yaşama yetkisine sahip ancak Aleyhisselam'dan mı derler? Kur'anı alacak, onu yaşayabilecek, uygulayacak, bu hayata geçirecek direkt olarak. Peygamber'e seyrede, Peygamber'e seyrede böyle. Ve ayetler okudu. Korun-ı Kerim'den. Ağlatla ilgili ayet okudu böyle. Korun-ı Kerim'den. Biz ne yapacağız? Biz tabi Peygamber'e tabi olarak. Olarak böyle. Şimdi bir tıp mesela, tıp bilgiyle bir kitap. Bir insan okumaz mı bilir? E, Türkçe bilir. Kitap okur. Ama hekim-doktor olamaz ama. Bakmak var. Yani her bilimin, her ilmin yolcusu vardır, vardır. Hukuk kitapları vardır mesela. Hukukla ilgili. Kişi mi davası olur, gene profesördür başka dalda, mümahkemesi olur, avukata gider. Eğer kitap Türkçe. Demek ki bir insan Kuran-ı Kerim'in mealini okusa da alim olmaz mı İnsan Kur'an bilemez böylece, böyle şey. Ancak Kur'an'ın anlayan muhatabı ona ini nazi olan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle. Hatta bana Peygamber'e cevabı'ya danışırdı, cevabı Aleyhisselam'a. Kur'an'ın danışırdı, bazı şeyler ona danışırdı. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Akşamımızdan çıkmış, hava hafif karamış benim evlerde. Bir kız çocuğu, küçük, 10-12 yaşına gelen kız çocuğu, ağlılarak gidiyor. Seçsi alıyor ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, âlâ sahibi olunca her açıdan, şefkatli, merhametli, her şeye karşı duyarlı, gönlü, yani yukkı kalbi böyle. Hemen ilgilen tabii kızı çağırın diye, ne kızım. Dedi ki, ben filan Yahudin'in kölesiyim, caresiyim Yahudin'in. Bana iki dinar, iki dirhem verdi bana. O zaman para birimi dinar ve dirhem. Dinar altın paraydı, dirhem gümüştü. On gümüş para bir dinarına geçiyordu. Bahanede efendim olan Yahudi iki dirhem ümit para verdi. Birine şişe al, birine yağ al diye. Ve bana tembih etti çabuk gel diye. Ben de koşlara gittim. Aldım onları. Yine dönüşe koşlara giderken ayağım kaydı düştüm. Şişe kırıldı. Yağ döküldü. Şimdi bir diyeceğim çok ben bir yolu çok sert, aksi, onun kölesi. Hiçbir ilgi hakkı bir şey böyle. Şimdi evet, de çok korkuyorum, şimdi çok ben döver şimdi böyle. Bir peygamber azahsız eteri, hem bahtı üzerinden, iki direm var üzerinde Hem devletin başkanı, vardı. devletin başkanı, hem peygamber, üzerinde iki dirhem gümüş para var. Al bakayım kızım bunları, bir sen tekrar orada al onları, Götür onları eve, alama. Kızama koşarak tera gitti, alacak yer şarşıya gitti, yine şişeyle yağ aldı, koşarak gidiyor ama yine alıyor ama. hem şişte alıyor. Sen şarını alıyorsun? Şişlerde gene ben dever, geç aldım diye. Öyle bir adammış böyle, yağdı, katı kalbi bir insan, yine ben dever. Egemiz. Kızım üzülme evvel üzülme. Ben size geleceğim. Ben senin iş ona rica edeceğim, sen dönmesin diye. Olma alma kız sen böyle. Kız işin şekli gelirler evvel berince. Kapıya geldiler. Ya çıktı, bati karşısına görece Peygamber'e bir şaşırıyor tabii berince. Haraldın ne, ne bu ebil kalsın? Onlar pişirdiler peygamberi Peygamber'e. Ebil kalsın derlerdi. Lakabıyla böylece. Niye gidin hayrola? Ona arz ettin meseleyi. Bak sen bu carin olan, yani körlenen bu kıza, böyle vermişsin, acıya geldi tembih etmişsin. O da bunları kırmış durun durum, böyle bu şekilde. Ne olur benim hatırım için, ben de onun rica ediyorum. Ona, ona devam mı bu akşam? Şaşırdı. Şimdi şey durdu. Dedi ki, ya Muhammed dedi be. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kere de bir devletin başkanısın. On biner insan senin uğruna canını feda eder. On binler senin uğruna canını feda eder. On binlerce kişi. Sen böyle bir insanken, bir köle kız, köle kız bile. Onun hatır için kalktım buraya kadar geldim, benim yıldızın evine geldim, mancada bulunuyorsun. İşine gel ne olur diye ricat diye geldi. şey girdiler. Dedik ki yağ dışında böyle bir araç sahibi ancak Peygamber ahlak olur bu şekilde böyle. Sırf hâl Peygamber senedi, oradan gelmiş getirdi, bizi oldu tehditler. Kız sahibişin duruyor böyle orada kalehan böyle. Bir kıza Maltepe'nin yağlık sahibi kızım artık hürs ne demir, şanlı da var hâle, hürsün böyle. Yılların değişiyor mu size gidersin, Yoksa yerim benim de evimiz sarı kalbi kaşımada böyle. Ama artık Hürsü dedi bu şekilde. Demek ki ahlak ile insanın abiyi karşı günü gönlü gelip ahlak ile muhtar veriyor. Yine bir gün Ebu Halif Hazretleri İbam Hazretleri'nin böyle. Onda bir Yahudan alacağı varmış. Önce Rıvan işi ticaret yapardı. Ticareti yapardı. Ama çok hassas dengeyle yapılışlar yapardı. Yani bir şüphe karışmasın diye çok incelerdi böyle. Yağdı alacağı varmış. Günü geçmiş, paraya getirmemiş. Bir hatırlayayım. umutmuş belki diye evine gidiyor. Hava da o günü yağışıymış. Yerler çamur. Aslı yol tabi. Toprak yerler. Yağmur yağdığında yerler çamur oluyor. Ya çamurdu, gidiyor, tam köşemiş evi de, tam onun evine geldiği anda orada ayağı kayıyor, yoğun o zamanda, ayağı kayıyor çamurdan, elinde abone düşmeyin diye. Elinde destek yapıyor, aboneye düşmeyin derlerden. elinde böyle. Fakat birden kalkamıyor, elinde duvara tutunuyor, kuvvet almak için destek olarak. Öyle kalkıyor. Kalkıyor ama işte bakıyor ki eli çamurlu beş parmağı duvara çamurlanmış. Ya devine yeni sıvamış, yeni sıvamış, su üzerine tabii beş parmak çamur iz yaptı. Eyvah diye ben şimdi bunun diye malına zarar verdim. Bu mu sıvamış, yeni sıvamış bunu böyle, çamaz mı bunu böyle? Ne yapayım diye çıkar cebinden çakısını, onu kazıma başlıyor şimdi böyle. Silay derken ama böyle de kazını şimdi. Lafın oluyor bu sefer böyle. Bak yapacak bir şey yok. Kapıya gidiyor. Ama tabii tabi yok, kapıyı vuruyor. Yardır çıkıyor işte efendim geç şöyle oldu böyle oldu yani boş yönünden. Bir takım tabii bir şeyleri böyle. Onda kolay uç kolay böyle diyor. Daha mıymış yavaş ne var? Sen gel bakalım. O durum böyle, böyle oldu böyle diyor. Ayağım koyuna düştüm işte. Ablandımı tuttum bu şekilde. Serken bunu da kazıdım. Önce bununla şehre ulaşalım. Ne istesini yapayım ben eşit şimdi Ne istesini ne Bence bunu helalaştırdım bir şekilde bunu. Yada şeye bakıyor. Adı Numan. O zaman öderlerken, daha ticaret oruçlarken. Ya Numan dedi işte, Ya Numan dedi Ben bunu görmedim. Kimse yok yolda. Kimse görmedi. Niye sen bunu böyle üzülüyorsun? Bana bunu söylüyorsun. Yani söylemesen ben bunu görmedim. Kimsiyol görünüyor mu yolda bu, bu şekilde? Niye böyle yapıyorsun? Allah gördü diye böyle. Peki ambe yağdıym dedi kim olsun? Hak hak diye böyle. İslamda hep böyle. Yani Hristiyan kabulü ne olsun diye hak hak diye diye maşlasın alacaksın niye alıştın bu şekilde? Orada yağdı dedi ki imama yağnuma semedir kadına bunu semedir şeymedi böyle, böyle böyle. Yani böyle bir din. Yani dinüşmen ki yağdı, bir hak arıyorsun bu şekilde. O da İslam'a gelin muteranlar. Ebalife de borcuna, helatına açan böyle. Helatına böyle amir borcundan. Haz enes buyuruyor lan seyteri. Haz enes. Haz enes'in başka bir özelliği var. Bu var? Ona biraz daha açıklarım araymışlar. Tekrar ismi gelecek. Kendisü Allah, Haziran Hazı Böyle ki Resulullah aleyhisselam sayede insanların en iyi ahlak sahibiydi. en iyi ahlak sahibiydi idi diyor. Aslen böyle. Ahlak yönünden, huylarını, tabiatlarını yap yönünden en iyileri böyle. Bu da nedir? Önce sor asamatları böyle, güler yüzüme, tebessüm böyle, tebessüm böyle ve kötülüğü ilk defa karşılamak, kötülüğü. Yani karşı kötülük ediyor. Ona iyiliğe karşı dıkan. Kötülük yapan iyilikler böyle. Neden? E karşı ama bana böyle böyle yaptı. Yapma yapısı o şekilde. Ahlak ona müsait. Böyle böyle. Mesela hayvanların bile ahlakı farklı hayvanların bile. Böyle. Kedi mesela. Öyle kedi var ki çok yumuşak hülübe. Sakin de kedi böyle. Kimi de tırmalar canavar gibidir böyle. Abinin köpek mesela. Kimse ısırır, saldırır. Demek başkadır. E kuzunun tabi başka. Her şeyin huyu tabi de başkadır. İşte insanlara bunun gibi demek karşı insanın huyu iyi değil. Ahlakı iyi değil. Aksi bir insan, sert bir insan, kırıcı bir insan, kinci bir insan. Ama ona aynıyle karşılık vermeme gerekiyor. Onun seviyesi inmeme gerekiyor aslında böyle. O, onu yapıyor. Bu ne yapacak? Bu kendine yapacak mıdır? Mesela bir cemiyete diyelim, biri hediye getirdi buna. Ama hediye getiren kişi akrabasıdır, komşudur, arkadaşıdır böyle. Fakat zor geçiren bir insan, yani geçimi dar, fakir bir insan, bu arkadaşlarının bir cemiyeti var, cemiyeti var, ona bir hediye getiriyor. Nasıl getiriyor? kendi durumuna göre ne olursa böyle. ona göre gidirebiler. Şey. Şimdi o hani bu kişinin diler bir cemiyeti olsa o zengin kişi anki götürürse onların da olmazdı oturamırlar. O da kendi şeyini yapacaklar, yapacak, yapacak böyle, böyle Yapması gerekiyor. Müdriyet ev haline asetleri hasyetimizide Mağmişiyen, azkarifizanlar, abdülmüminler, Kıyamet gününde, yani mahşer gününde. Kıyamet aslında kabirden kalkma, yani kıyam kalkış demektir. Namazda durmaya kıyam deniyor, atılım böyle. Asıl kıyametin sürük anlamı kabirden kalkış, yeniden bir yaratılış. Su Tek bir canı kalmayacak. Bir kere hariç canlanacak her bütün canlılar. Gelecekler. Mahşer yeri. Mahşer, ismi, mekan deniyor buna. Arapça'da. Haşir toplamadan geliyor. toplama yeri. Dünyada olacaktır. Ama dünya değişecek ama dünya. Dünya çok bu. Dünya büyüyecek. Deniz kalmayacak. Dağ, orman, tepe kalmayacak. Ya düz olacak dünya böyle. Beyaz, gümüşümsü Maden olacak, güneşin de yer değişi büyüyecek, güneş yakacak, orada mahşeri kuracak. Böyle. Kim orada? Bütün insanlar, evvelin ahiretinde deniyor böyle? Dünyaya diri gelen ama diri gelen böyle. Yani ölü doğmamış, ölü doğmamış, dünya diri gelmiş, dünyaya geldi, canlı geldi. Bir nefes aldı, şunu etti. O da gelecek başlattığında. O da gelecek böyle. Ancak ölü gelirse onu gelmiyor Allah'ım. Bunun için doğan bir çocuk ölü doğarsa namazı kılınmıyor. Yani böyle. Yıkanır insan olduğu için böyle. Yıkanır, kefenlenir, mezara gömülür ama namazı kılınmaz. Eğer dünya diri doğarsa Belki birkaç saniye olsun, Belki, yeter ki can dolduğun işareti olsun. Yani nefes alsın, bir şey yapsın. O yıkanır, can zemezde kılınır. O mahşire gelecek. Hesabı var mı? Yok. Ama şebat hakkı var. Çünkü şebat hakkı var. Değerler. Şimdi tabi bir çocuk ölümü de farklı bir şey. Bir Allah dostu varmış. İlir Fransa ahlak sahibi işi gücü dine hizmetmiş kendisini, orakinden vakit etmiş. Evlenmemiş de, yaşı 40 ermiş o dönemde. Evlenme bir türlü. Bir gün bir sohbet otururken, bir yukarı şey dalmış böyle. Yukarı dalmış. uyanıyor, bak şey diyor. beni evlendirir. Arapça ne? Yani, zebicuni, zebicuni. "Yebcuni, beni evlenen bana bir hanım bulun çabuk beni evlendirin." Allah Allah. Şaheker tabii. "Ben yani ne oldu bu şekilde birdenbire bu ne oldu?" diyorlar. "Hayrola? Ne oldu?" falan derken şöyle bu durum hatıra böyle. mi diyor? Mana aleminde. Mana aleminde, o alem mana alemi. Diyor yani rüyanın tabiat farklısı. Uyanılıkla yakın bir hal böyle. Bir insan bilir. Kendimi diyor Mahşere buldum diyor. Mahşerdeyim böyle diyor. Bütün insanlar dirilmiş. Hayvanlar, cinler, melekler safsa olmuşlar. İzdiham mahşer, İzdiham bağlasam Ayak ayak üzerinde. Tepeden herkesin beni kaynıyor. Ayaktan tabanda ayak ayak kişinin kaynıyor. İnsanların bedeni bedene Birbirini yakıyor. Herkese ter ter ter. Ciğerler yanmış. Dile sarpmış diye böyle. Ama su yok böyle diyor. Baktım diyor. Küçük küçük çocuklar diyor. sabiler böyle. Kız erkek. Su götürüyorlar diyor böyle. Elinde ciğer tasları. İşte yani soğuk. Güzel taltosu diyor. Götürüyorlar böyle diyor. Karşıdan bakıyorum diyor. Ama bana getir olmuyor böyle. Bir de diyor. Küçük. Tam ona geçerken diyor. Kızım ne oluyor bana ver onu. Yok ben bunu anneme vereceğim. Neden? Ben küçükken öldüm onlara doyamadım, onlara bana doyamadılar. Allah izin verdi ona götürüyor. Sen şöyle olup ölseydi küçükken o da sana getirir de böyle. O zaman şu anda getirir de bana götürür de, de. Onun için Allah'ın dua diyorlar. Allah'ım bana bir yavru ver ama onu sabitleyin al ki maaşı bana şefaçı olsun diye muhtarına. Şimdi olaylara dünyadan bakış var. Bir de mahşerden bakış olaylara muhteremler. Buradan baktığımız zaman acı bir şey, acısı. Çok acı bir şey. Buradan baktığımız zaman böyle. Bir de oradan bakış gerekiyordu. Oradan bakıldığı zamanlarda iyi ki ölmüş deniyor Bir de şu farkı var. Cennette olacak çocuklar. Hesabak onlar bir şey böyle. Onun çocuklara terkini verilmez mezarda. Terkini verir mi çocuklara? Ben. Namazı kıldır. Gömülür ama onlara tarikayı vermez. Hesap yok onlara. Cennette hep aynı şey kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar. Aynı yaşta kalacaklar. Ama akıl olacak. Akıl olacak. E, Tabi orada elbise değişimi yok. E, tuvalet yok. Diş yok. Sonra yerine düşmek orada böyle. Mesela şu ağrı çıkacak orada böyle. Tabi oynayacak oradan. Ağacı çıkacak. Ama cehennete yer, yer çekim yok cehennete. Yer çekim yok. Böyle düşmeyen cehennete böyle. Bunu görünce ne yapacak diğer cehennet ehli? Bakacak onlara da ne mutlu bunlara be. Bak çocuğu yanın başına böyle şey. E çocuk büyük çocuğu mesela cennete girmiş. Ama ayrı ev onun köşesi ayrı olmadı. Ayrı olduğundan böyle. Nasıl Çünkü eğlene mesela günümüzde. Ayrı ev açıyor böyle. Uzakta olabiliyor. İşçi görevi, mevhut görevi uzakta olabiliyor. Ama. Evet, evladı var. Elhamdülillah var ama uzakta mesela. Böyle. İşte kıyamet gününde güzel şema detleri, mizanda, mizan terazi, vezin, yani ölçüler evlere, mizan isim alet, yani ölçüm alet anlamına gelen mizan, mizanda, abdül mümin'e, mümin kulun Mizandaki en ağır sevabı güzel ahlak olacak. Ahlak bakmadı. Ahlak, midanak konacak. O konacak. Ahlaka böyle. Hüsnü ahlak denir buna. Güzel ahlak maaş midanak konacak böylece. Zaten kişinin ahlakı iyi olmazsa yaptığını bozar muhtemelen böyle. Yaptığını bozar kişi böyle. Bir kalp kırar, bilmem ne yapar, yüzüne vurur, hepsi gider böylece. Bir gün İrem Hatem Hazretleri bir küyü aramış. gezer o. Gezerdi o böyle. Ey Bayrak Yenisi'nin orasına padışa, sultanken onu terk etti kendi eliyle. Allah dostları arasına karıştı. O aşka tattı. Aşk tattı. Allah aşkına tattı. İki oruyor. iki namazından sonra çıkıyor. Oturuyorlar cam önünde fakir geliyor. Yani köy, o köy oturan, herkes tanıdığı bildiği bir fakirmiş. Gerçekten fakir. İhtiyaç sahibi. Geliyor. Tabi, durum arz ediyor. Şeyh'in lillah. Allah için bir şey verirse Veren böyle diyor. Çoğumuşum aç. Veren tabi veriyor. Ama geldi her veren bir de işte koşuyor. İşte anneme dua et, babama dua Şöyle böyle yap. İbn-i Hatem'de onun önüne gelişinde onun için bir tek bir para varmış. Neyse, neyse o gün geçtiği işte para aksesinde bir var böyle. Hepsi o kadar servetti. Çıkar ona göre böyle. Verirken bunu dua diyor fakire bu Hatem'den. Bir de şöyle veriyor para bakmıyorlar. Para şöyle ver, böyle. Avucu böyle yapıyor. Fakir alması için böyle. Harika şey geliyor ya. Yedir ulye hayrın. Yedir uluya, mener, yedir es Altı kez, üçteki el hayırlı. Bu Türkçe deriz mi? Mesela biz aldan elden deriz mi böyle? Hadis'te bu değil aslında böyle. Hadis'te yedir uluya, hayırlı öyle. Üstteki el, altı hayırlı böyle. Bu ne yapıyor şimdi? Onun eli daha hayırlı olsun benden diye, aklı tanembele, veli vermiyor da, veli veriyor, veli veriyor. Al bir veyam, veli veriyor. Yani o benim de hayırlı olması bu şekilde Ona parayı veriyor ve başına duvar etmeyi. Allah senden razı olsun be bak. Buraya geldin sen bu şekilde. Hep ona duvarıyor bu şekilde. Bir şaşırıyor Ya sen ne yapıyorsun İbrahim Bey Ya bak sana para verdin. O sana duvar etsin. Öyle diyor. Onunla Allah razı olsun. Postacı diyor. Postacı var bak. Eğer o gelmeseydi bu para bile kalacaktı. Ölsem kaçta para burada bile diyor. O geldi diyor. Bunu bir ahirete götürüyor. Kendini de bir komşu bir şey alıyor benden böyle dikkatle. Had-ı şerif de buyuruyor Tirmizi i̇bn Mace'de s rasûlullah -ma a l e s t r mâhe yud cennete s r l l s l l l l l l l l bu l l l Tekvallah. Tekvada Allah korkusu yani böyle. Allah korkusu çelişe alıyor. Bu nedir? Her şeyin başı Allah korkusu. Resul hikme mehafetullah hatta Resul hikme mehafetullah. Her şeyin başı Allah korkusu. Allah'tan korkan kişi, yine eşyemez muhteremeler. Haram yapılmaz, yalan söyleyemez, bir kötü bir şey yapılmaz. Allah'a o kişiye verecek. Bir de ne buyuruyor? Hüsnül hulku ahlak sahibi olmak. Ahlak güzel ahlak böyle bakın. Yani cennete götüren bunlar böyle. İyi ahlakla kişi öyle sığaplar var ki kişi bunun farkında o değil dünyadan muhtemelen böyle. Öyle sığaplar var böyle. Kişi bunun farkında değil böyle. Mesela bir mesela ömreye gider. Bunu bilir ama. Emreye gittim der böyle. Ta, gelen tabi hoş gelenler Allah kabul etsin der. Yani büyük bir şey yaptığını öyle bilir kendisi böyle. böylece. Ama öyle sevap var ki yapan kişi bunun sevap olduğunu da farkında bile olmaz böyle. Mesela bir garibe bir yüzüne güler, halini sorar, bir yüreğe koluna girer, elleki iş poşeti kaldıramıyor Zor yürüyor ona biraz yardım eder, arabası alır onu, böyle onu yardım eder böyle. Bir derde vardır, iki kişi daha barıştırır, mesela eşler arasında daha onlara barış bir şey yaparak kişi, yetişen başını sıvazlar. Bunlar çok basit bir insanlar böyle. İşte mahşerinde günah sevap tartıldığı zaman. Sevab dağıtıldı, günah dağıtıldı. Sevabının ağır gelmesi gerekiyor. Vela bölüyor. Femen sekulet mevazinuhu. Kime bir sana ağır sevabı ağır gelirse. Yani hiç günahsız demiyor bak ona böyle. Hatası kul olmazsın bana. Hatası kul olmaz. Demek ki sevabı günah geçerse. Bunu tabi bazıları farklı yorumluyorlar. Ne diyorlar? Allah seçeği görmüyor. Belki barından bariyama namaza gidiyor veya cumadan cumaya gidiyor. İşte efendim işte kimse kötü yapmıyorum mu şu ber, bir namaz kılmıyor mu böyle? Halbuki en büyük günah günah kabair bir namazı tehdit etmek. Bir vakti. Bir böyle. farz ayın. İslam'ın beş şartı. Dedik şart. olması olmaz. olmaz olmaz. Böyle. Bir insan mesela bir yere girecek, memnuniyete, okula bir yere girecek insan, bunun şartları vardır. Şu şartlarını yap, git bakın böyle. böyle. E, liseyi okumayan üniversiteye girecek, girebiliyor mu? Girebiliyor. İslam'ın beş şartından birinden namazı böyle. Demek ki bir insan bir vakit namazı kastan terk ederse, ya yani kılma imkanı var, kılabilir, harpta değil, şunda bunda değil, Düşman kendini kovalamıyor. Kılmadı. Onu kaza etmiyor. Ölürse Allah korusun. Yandı gitti. Bir vakit namazıyla böyle. E günde beş vakit namaz var böyle. Kişi beş vakit namaz sevk etmiş. Bir gün, üç gün, beş gün, bir ay. Bir yıl. Altına çıkmaz o trenler. İşte mahşerde kimin sevabı günahını geçerse geçerse Şimdi öyle insan olacak ki tabii mahşerde ibadete yetmiyor. Tam namazını kılmış, orun tutmuş, çok şey yapmış ama yetmiyor silapları. Yetmiyor. Kul artık orada çıldıracak muhtemelen böyle? Esnaf başlar böyle. Artık dönüşü yok muhtemelen yani böyle? Çıldıracak böyle o, o, <gülüyor> de. Ki, kulum öyle olacak. O perişan mı basıyor de. Kulun korkma, senin daha silapların var kulun. Daha senin silapların var kulun. Ne var ya Rabbi? Sen filan garip bir hasta icarete getir onu böyle. Onun başını sıfatladın. Ona teselli verdin. Onun gönlünü yaptın. İşte bir göre de ona bir mesela elma bir portakal götürdün senin kulunlara böyle. Bunlara koyan bakalım bunun sevabını. O büyük bir sevap bak böyle. Ben bir kuluma selam verdim. Bir kişinin derdi vardı. Onun derdinde derman olduğunu ortak olduğundan onun yapamayacağı bir işi vardı... beceremeyeceği bir işi vardı... sen ona önayak oldun... ona yardım ettin... filan kişinin namaz kılmasına seyahat oldun... filan kızın öğretilmesine seyahat oldun... baktın anı böyle... kişi hakkında umudan anı böyle... yabancı bir yerde icabında... otorga oturmuş... arabasını beklerken... bir anda oturup yabancı tanımadığı kişi böylece... konuştaki namazdan bahsetirler... İşte o ben kılmıyorum... Onu namazı tavsiye etti. Namazı anlatıyor kendisine. O da ondan bir hisse almış. Ürünün ondan namaza başlandı. Bu farkında değil ama yani böyle böyle. Korku için namaz kıldığı sürece, yaşam boyu Al-ıslahabın bir katı ama ıslahabı bölünmüyor. Yereyim mi hisse böyle? On-ıslahabın bir misle bir, bir katı da, da Deteneyesi yoktan var bak böyle. Yani böyle hisse haplar var mı? Bunlar da var. Hazir Enes mühür razıdır. Gene gene hadis-i şerifi. Etale-i -e Resulullah ve ne el-abü me'al-i gül-mânih. Hazir başta geçmiştir bu isme sahabe-i kiramdan, şok hadisi-i cibatiden. Kimdir bu muhteremler? Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri Mekke'ye mükerremeden Medine-i Emneve'ye geldiği zaman biliyorsunuz kaldı evde Hazretleri Ebu Ayyub, Halid bin Zeyd asıl böyle. Halid bin Zeyd, Ebu Ayyub Hazretleri. Onun evinde kaldı. Yedi ay kaldı orada. Oraya peygamber geldiği zaman Medine Medina'nın kıtabı hoş gelene geldi kendisine. İma edenler, müminler. Hoş gelirler. Genelde her gelen bir hediye getirdi gelir kendine böyle. Daha peygamber kendileri yemiyor. Gelende ikrar ediyorlar. Halid bin Zeyd. Hazreti Enes'in annesi Hazreti Enes 10 yaşlarında 9-10 yaşlarında kendisi 10 yaşında daha kuvvetli bir ayet. Annesi de Peygamber Aşıkı Ümmü Süleym Lakabı Asadı Rümeysa Adı kendisinin Peygamber Aşıkı İlk Müslüman'dan Medine Münevvere'de Öyle bir kadın Ama o anda Karısı ölmüştü Enis'in babası da adım Malik'ti. Ölmüştü o. Ona nasıl olmadığı müstahım Hatta bu hanımcağız Hazreti Ümmü Siyan Hazretleri ilk müminler olunca konusunda buna kızıyor. deyimse onu derken. Bu dünyanın dönmeyince konusunda kızıyor gidiyor evvel. Şam'a geçemez mi? Yolda öldürülüyor ama. Eşkıyık öldüken işte böyle öyle gitti. Genişin babası marika da böylece dur kaldı evlenmedi hemen böyle. Hemen evlenmedi. Yavrumu da beni sevindirdi. Genişe genişe. Ve bir gün bir gün bir aldı genişte elinden tuttu geldi. Ama tekrar aşıkık iş yanıyor böyle. Diyar usulallah, diyar usulallah. Tek astam bir hediye getirdi. Ben bir hediye bulamadım kaç gündür evde. Benim bir enişim var dedi böyle. Bir enişim getim getim enişim var benim böyle. Onun yaşlarında ama yarası Allah, Müslüman yok çocuğum ha böyle. Bu uysaldır, iyi akrıldır, tecrüdedir. Onu sana hediye edeyim oğlumu bunu. Kabul edersen böyle. Sen yine burada kalsın, hizmetçi görsün. Bete götürüyorum böyle. Yansır'a baktı böyle, tabi peygamber gözüyle, o ferasetle, onun ruhsuz haline baktı. Kabreti pekildi böyle. Dedi ki şimdi annesi, Ya Resulallah, size bir ricam var. olma dua eder misin? Dua demiş olma Yani kırmadım, dua etti böyle. Ne dua etti? Allah'ım buna hayli uzun ömür ver. Bak oğluna. hayli uzun ömür ver. Bunun malına çok öyle, malına bak. Elad'ı çok olsun. Elad'ı çok olsun. Böyle. Elhamdülillah tabi dua kabul oldu. 103 yaşında öldü muhtemelen de. 103 yaşında öldü. Balıdolu çok oldu. da çok oldu Torun Torunlar çok oldu kendisi. Şimdi Boğazi bu Enes buyuruyor. Yetim büyüye tabi. Eta'ale-i Resulullah. Resulullah benim yaramak geli diyor. Bak o tanışın böyle. Ve ne ben? El abim, meali glimane. Sabahsızlarınız peygamberimizi hediye edildi ama, gizmeti için devamlı oturmuyor tabii Çocuk. İşte oynuyor. Oynuyor. Gerekteysen peygamber çağırıyor ki nesil böyle. Çağır, çağırıyorlar. Fakat, bak yani bir peygamber aile bakın böyle. Bir çocuk. Ben diyor, evin önünde oynarken çocuklarla meali glimane, Resulullah benim yanıma geldi bak. Yani Çarpmadık kimi gelip böyle? Fethiye'mi e aleyhine bir selam verdi. Çocuklara bak. He bunu sünnet mi deme böyle? Falan geliyor, çocuklara selam veriyor ve bu hastaneye çığcattın. Beni bir yere gönderdi. Bir ihtiyaç bir şey varmış, Arifimiz Terminin. Bana bunu yavaşça kullanması söyledi. Enes az filan filan yiyebilir dedi. Ne senin senin bir Bilmiyor bu. Gönderdi. Ferda altı ala ümmiye. Uzak demek ki. Oraya gittim. Tekris geldim. Eve gittim. Geç kaldım ama. Evi Kuba'da evleri. Kuba'da oturuyorlar kendileri. Her akşam erkenden güneş batmadı. Akşam önce beni bunu gönderirdi Kuba'ya. Giderdi. Sabah gelirdi böyle. O gün geç kalmış. Karanlık basmış. tabi de gözü yolda. Karanlık bak, Eve gidince yavrum Enes'im niye geç kaldın? anlatıyor. Anne diyor Resulü'ne ben diye bir acil içtiği bir yere gönderdi. Onun için geç kaldım. Heramun <gülüyor> acil ettim. Annesi buna şunu soruyor böyle. Peki neydi Peygamber'in sana o söylediği o kişi? Niçin gönderdiği oraya? Anne o bir Resulü olan sırrı onu söyleyemem. O Resulü olan sırrı o. o, o. Peygamber'in kulağıma söyledi. Kulağıma söyledi. O yaşta Resulullah Peygamber'e tembih etmediği halde ama Peygamber'e de onunla yavaş söyledi. Başka duyurmadı. O Allah'ın Resulü'nün bir sırıdır. Ona insan söyleyemem ama söyleyemem sakın. Ver, sakın söyleme diyor. Hatta bazı i Şerif'i söylerken yine Basa'da rifat etti. Basa'da. Hatım öyle. Sabir Antebzad vardır. Sabit de binani diye Hazretleri. Tabiinden kendisi Hasan el-Us'un devamı Sabit bu münkeşi. 40 sene Sabit'te bulunmuş Hasan el Dedi ki ona, "Ya Sabit, eğer bir kişiye bu sırrı söyleseydim sana söylerdim. Ama sana söylemeyeceğim bu hafta en fazla." Sabit binani. Hazretleri sabit Hazretleri de müteferren tabiinde Hasan 40 sene Sabit'te bulunmuş. 40 sene Enes gibi bir zatın böyle bulunmuş. Her açısından bir kemal elimi bir Bu ölünce her günü bunun dostları bunun ziyaret gidiyorlar mezarına gidiyorlar böyle. Şimdi yeni mezara giren kişi o halime biraz sıkılır muhtemelen böyle böyle. Alışması işe oraya böyle. İlk günleri ziyaret sık olması gerekiyor böyle oraya. Gidiyor arkadaşlar bunun ziyaretine, bakıyorlar, Hazreti sahibinin bir eli, mezanın dışında bir eli. Eli kanlı ama, avucu. Kanlı, dışında böylece. Allah Allah, acaba ne olduğunu, bakıyorlar, Bir bir yılan. Yılan demek buraya gerçek olmuş, Yılanı boğmuş bir tane, 60 yılın işte, eli. yılan orada ölmüş. Eli dışında, eli kanlı ama böyle. Oruç elini mesela işi almaya alamıyorlar ambe. Elin dik kan mı böyle? Kanmış. Oruç yollar eli kırıp işi alamıyorlar. İşten birinin daha açıkmış keşif hali arkadaşlar, bu elini işi almaz oruç boyunca. Niye? Elin kanlı, kanlıdır. Elini yıkayalım, onu da kendi çek elin böyle var böyle, böyle. Hem suyu yıkıyorlar, kendi çeki muta böyle. Geçiyor yani Allah dostları başka ev aile Allah dostları evvel. Onlar halleri evvel. fakir insanları evvel. Bir örneği inşallah alaktan şeyi vereyim. Rabia hatunu. Rabia. Rabia araştırı dört adamı geliyor evvel. Dördüncü kızı oluş annesinin babasının ama bu isim veriler. Rabia yani Salise 3 olur. Saniye 2 olur. Bunların evde miyim de artık çadırım mı diyeyim, kulübe mi diyeyim böyle bir yapılar varmış. Annesinin babasının. Şehrin kenarında. basada, Eşyalar. Geriye karanlığında doğuyor Rabia. Doğuyor ama annesinin onu sarmaya bir bezi yok. Böyle. Yani eski bir asır, yırtık pırtık, toprak böyle. Yani evlerinde onu saracak, demek ki bir bir şekilleri böyle, böyle. Onu saran bir bezi yok. Böylece. Bir daha bak karanlık, ay işle gece. Koleysa rica ediyor. Ben de pek iyi değilim. Ben de hastayım baya. Belki sabah çıkmam, bilmiyorum ama diyor. Ne olur diye, gidiyor komşuya. Bir de kandilisti emaneti al bir şey işte. Kandilisti. E. Bir de bir eski beliste. Bunu bir sarayım. Yavrum dedi böyle diye. Peki diyor kolası. Gidiyor. Bir uzak bir komşuda. Şen dışında. Tam bu komşu kapısına gidiyor. Ve duruyor. Allah'ım sen bizi görüyorsun. Biliyorsun. ne Sen bize verirdin. Demek ki bizim için bu daha hayırlıdır. Ya Rabbi sen varken... ...ben kimi kapısını çalabilirim ki... ...çalamayacağım dedi böyle. Dönüyor gene... ...kedi çadırına, kulübesine geliyor. Aklına hanıma geliyor. Yeni doğum yapmış, yapmış kadın. Hasta kadın böyle. Aç kadın. Yeni doğum yapmış. O bundan bir şey bekliyor işte... Yani ...bir kanlı ışık bekliyor, bir şey bekliyor. İçeri i̇şte, içeri giremiyor. İçi yanıyor. Hatına gideyim tekrar diyor. Üst sebeye gidiyor. Tam kapıya gidiyor... Allah'ım ben nasıl giden başlayacağım kapısına sen varken Allah'ım. Gidemiyor. E tabi annesi kadın da sabah çıkıyor. Sabahtan gidiyor çapatan yerlerden. Bir bez buluyor. Onu yıkıyor getiriyor. Onu şöyle sarıyorlar. Doğumu böyle oldu hatırlarım böyle. Doğum böyle oldu. Sonra bunun annesi de öldü. Babası da küçük yaşta öldü. O zamanlar da köle tacir mi diyeyim. Artık Örgütleri mi diyeyim yani tabii. Köle kaçıranlar vardı böyle. Daha bunu denilmez tacir de artık bir örgütler, terör örgütleri böyle vardı. Sırık köleyle uğraşanlar böyle. Köle kaçırırlar da böyle. çok kaçırırlar böyle. Bunu da böyle kapmışlar. Sattılar buna böyle. Bunu sattılar. Bu alan kişi de çok zalim biriymiş. Ne yaptı buna böyle? Elle biyip bir balta, rabia karşı. Ormana giriyor da ağaç kes. Götürü bakalım ya taş onu onu yukarı oh böyle böyle. Ay yanla kayama. Sırtta ince bir şey. Ağır derese dövüyor. Ne kadarsa gene dövüyor. Ormana gidiyor. Tabii ağaçları kesiyor. Ayaklarına tabi diken batıyor. Orman bu? Ayaklara pat, şaltı, patlamış diken. batmış zaten zor ayaklarına basıyorlara. O şekilde ağaçları kesiyor. Onları bir ipe bağlıyor. Sınav güzel bal. Çok da almış dövmesi diye. Gelirken ayağa takılıyor bir çırp çalıyor. Çırp ormanda. Yüzük düşüyor. Ama kalkamıyor. Çok zayıf bu zaten böyle. Köle tabi. Verisi yiyecek böylece. Kuru ekme bir şey. Çok zayıf bir kalkamıyor. Bu. O uğraşıyor. bunca kalkamıyor. Kalkamıyor. Derken bakıyor ki o sahibi olan zalim kişi Rabbe'ye gelmedi. Geç kaldı. Elle kamşı geliyor vurmaya. Vururken Rabbin altına bir şey geliyor böyle. Ya Rabbi. Benim akramlarım şu anda ana baba kudusu evlerinde. İlk göz, ar dört göz arasında yaşıyorlar işte evlerinde böyle. Öyle el ve gülbezelerle böyle yaşıyorlar bu şekilde. Oynuyorlar şimdi ben. Ay ben niye bu çekiyorum? Aklını gönden beri geçiyor tevbi diyor Allah'ım ben halime razıyım diyor. Allah'ım sen bana ne versen razıyım ama aşkını ver Allah'ım diyor. Aşkını ver. Gönlüm Allah'ım sen aşkına yansın. Her şeye razıyım diyor. O anla gönlüne aşkı Allah'a veriyor muhtemel. Aşkı böyle. Gönlüm bir anla yani Allah'a yanacağı. Art dünyaya hiç kalır yana böyle. Aynı anda o efendisine gönlüne melame merhamet Aynı, yani Aynı anda böyle. Girden beri sanki kendi öz yavrusuymuş gibi ipliyle mi değişiyor ne yapıyorum? Rabia diyor, yardımıyla duruyor, uğraşma diyor. Hemen ipli sökü atıyor, kaldırış yerinden ve kendisine azat ediyor. Yani kötü azat ediyor muhteremler. Kendisine güzel bir seyfeler veriyor, kendisine veriyor. Tabii zamanında tebii Tabi'inden Hasan Basri'nin yanında yetişti açıkçası. Onun sohbete yetişti kendisi. Ee, bir Eylül oldu muhtemelen böyle. Bir Eylül oldu. Hatta bir gün Hasan Bahsat deri Hasan Bahsat Zeteri tabi'nin büyük ternek yenisi. Adı Hasan Baş olduğu için Basi derler. Yani Baslı Hasanlara geliyor. Bir gün Dici kenara gitmiş namaz kılmaya Hasan Bahsat Zeteri bakıyor ki Dici kenarında o çevrede temzire bulamıyor. Hayvanlar tabi suya getiriyorlar, hayvanları suya getiriyorlar. Hayvanları bir istemiyor, Şunun dışları olmuş hayvanların. Bak gör, ama sürede bir yeri bulamıyor orada. Alıyor sigarası bu sefer, dizinin içine giriyor, seriyor suyun üzerine, namaz orada başlıyor böyle. Namaz sığırken, Rab'i geçiyormuş, onu görüyor. O da sigarası üzerine havaya seriyor. Namaz sığırma başlıyor. Namaz da bitmezler namazları tabi. Doymuyor namaz onlar Allah huzurumda o zev feyiz aşk muhabbetullah böyle adamda yani cehennem hiç kalıramda böyle yani cehennem hiç kalıramdı onu aşkı yanda böyle o halde Hazım abi selam veriyor bakir abiyatın o tabi suyun kalırmı gücü var ama kabuğundur mu gücü var gücü var yani kâme daha üstte kâmet Hazım abi böyle bir i̇şte, abiye bakıyor rabiyer ya, rabiyedir ya, Rab ya yani sen ben üstüne Hasan Hasan siyah altına yapıyor benimki siyafir yapıyor bunu yapıyorlar bunu yapıyorlar diyor yani, yapıyor yani kücüküyor tabi kendisine bu Rabia Hazretleri muhteremler çok büyük Eylullah aşkı tatmış böyle hatta bir gün kadınlar buna gelmişler sormuşlar ya Rabia tabi çok özetleyen bazı hayatlar böyle parçalar bir isteğin var mı diyorlar Rabi Hatun'a yani ne isteğin varsa Allah aşkına söyle yapalım. Var tabii var bir isteğin var. Ne istiyorsun? İşte bir mezara girsem de elte bana sorsalar Ya Rab ben Rabi'ke Rabi'ye kim? Rabi'ye söyle bana diyor. Ben de Allah desem de ben, ben, ben. desem de onu beksem ben de onlar için Ölmedi ölenler bunlar, tamam mılar? ölenler bunlar böyle. Bunda o alim yaşayan olan bu şekilde böyle. Bir ara aç kaldı rabiat evinde. Üç gün aç kalmış. Yani, Üç gün evinde ne bir hurma var? Hatta su bile kalmamış onun evinde, tamam mılar? Aç kalmış. Daha kendisi zayıt idi, kendisi zayıftı. Hiç aç kalınca bitmişler artık kendisi. Üç günden sonra bir kadın, onu ziyaretine gelen bir kadın, sale bir kadın, kapı vuruyor, Rabia Rabia gel buyur, şey giriyor. Ve oturmuş, şey üzerinde, huzurda onlar böyle. Hatta onlar böyle Allah Allah demez zaten böyle. Onlar, böyle. onlar isimler Müslüman deniyor bana. Yani hem Allah ile beraber devamlı sürük, huzurda. Yani. Huzurda, tefekkür haline kalanlar. Rabia diyor, üç günden beri canım şunu istiyor. Yağmur işi. Neyse o, de o, o zaman yapılan bir şey. Canım yani üç gün bunu canım istiyor. Yapmaya vakit bulamadım. Üç günü şu oldu. Bu sabah bunu yaptım. Ama sana getirmeden geçmedi boğazından diyor. Hiçbir i̇şte hiç duygu diyor. Beni itti böyle, böyle diyor. Bunu Rabia götür diye diyor. Bizi örtmüş bir bebeyle. Işte, sıcak dumanı çıkıyor. Bunu sana getirdim. Peki sağol. al onlarının bunu. Bakıyor, gerçekten o yada en sevilen bir hamur işi neyse. Işte. Dumanı çıkıyor. Alıyor onu işte oturuyor. Fakat tesliye bakıyor. Tesliye hiç su kalmamış. Ağaç olduğu su içmiyor. Gideyim diyor Pınar'a. Su alayım getireyim de. Otaya yemem sürekli var böyle. Uzakmış bunlarda. Alıyor tersliği, panara gidiyor. Geliyor, kapı bir bakıyor. İçeride bir kedi girmiş. Onun hepsini yemiş böyle. Var, yemiş onları, iri bir kediymiş. Bir de dökülenleri başı yerden yalan hayvanda. Hayvanı sevmiş bunu böyle bir şey böyle. Onları yalıyor. Kapıda kediyi görünce Oturuyor. Fesimana Allah. Allahım ben bunu sen bana gönderen zannettim. Bu kendini rızkıymış. Ona göndermiştim. Allah merhaba. Ben razıyım Allahım seni yaptığın ver diyor. Oturuyor kapıda. Kendi Rasul mu zanneder? Her yalı onu Bir eski bir tasır su da koyuyor diyor. Onu gönderiyor gönderiyorum zaten diyor bu şeyler bende. Ayak değiştirmişsin mütevemder. Yani bir insan ayak iyi çevirebilir mi? Hazreti Ömer'in yapısı biraz sert muhtememde. İslam'dan önce. Hazreti Ömer'in yapısı sert. Biz acaba öyle. Hazreti Ömer'in yumuşattı. O zaman da ben yumuşattım. Hazreti Ömer'in yumuşadın mı? Hayır muhtemem. Yumuşamadı. Ama ne yaptı? Sertliğini İslam düşmanına karşı kullandı muhtemem. Müslüman'a karşı yumuşak. O da Hazreti Ömer'e şey böyle. Yani bir insan... Alakını eğer Allah yolunda kullanabilirse, gereken yerde gerektiği kadar, gerektiği kadar yani durabilecek böyle. Yani Kırması gerekiyor bir yerde. Yani Şunu temizli için, şu için, bu için böyle. insan biraz bir hafif bir sertlemesi gerekiyor bazen bir yerde. Ama gerektiği kadar, gerektiği kadar yapılı durabilecek burada. böyle. Yani şimdi işte ben kızdım artık, gözüm bir şey görmüyor. İşte kıvam karışıyor. Artık şey filan faltı yok. O gitti muhtemelen böyle. Gitti onlara böyle. Yani kişi nedir? Kişi nefsinin kölesi, kulu. Allah Allah. Hmm. Nefse hmm. mi adım? Nefse mi var muhtemelen böyle? Yani bir insan eğer nefsini aşamamışsa aşamamışsa ruhsal yönü güçlenmemişse kişi nefsinin kölesi muhtemelen böyle. Allah korusun kin, kibir, vücut, dünya seviyeleri, şehvet, gazap artık bunlar eşeğe böyle, böyle Öyle olur ki en sevdiği yemeği yerken bir komşuya mesela bir yolda müşteri sene mesela bir sene kızar. Ona girecek bağıracak mısın efendim efendim? Abi benim köpek yemeği. Kerek mesela önüne yemeği verir köpembeyle. Çünkü yerken oradan biri geçiyor, yemeği bırakır. Kadın aşağıdaki böyle, gider böyle. Havlır, havlır, havlır, havlır. Patma muhtemelen böyle. Yani bir insanın nefsi emmare ise Allah korusun muhtemelen. Emmare ise kişi ne yapar? Arabasının firine patlamış muhtemelen der. Patlamış, fena patlamış. Düğü sakinle kaybetmiş. Buna benziyor. Osman Paşa'ndan birisi. Adı unuttum muhtemelen der. Mülemmalar çok önem veren bir padişahı ilim adamlarına. Yani toplam bir sarayında bunları. Tabi sarayda ilmi konular konuşuyor. Müzak ediliyor orada. Her gibi bir değişik konu. O güzel konu, konu tamamen değişir mi? Bu konu orada. Yani devlet memnun konusunda tavsiye eder bazılarına buna böyle. insan almasını azıretten Şimdi oradakiler, ulamaların hemen hepsi de ittifakla hüya alak değişir. Değişir böyle diyorlar. Geri, ulan muhalif tek kalıyor böyle. Sultanım, alaktan değişmez. Alak durur böyle. Ama kişinin nefsini ederse, onu yerine kullanır böyle. Etmemişse, artık baş boş durur alak böyle. Yani salma köpeği gibi böyle. böyle. Tabi bu tek kaldığı için bunun görüşüyle o da dikkat alınmıyor. Dağılıyor bu. Birkaç gün sonra bir ay sonra bir ay sonra alışverişleri tekrar ediyor bu kişiyi işlemelde. Neden bir ay sonra? Alışverişleri bir kedi yavru aldırıyor. Adamlarla. Bir kedi yavruyu bul bakalım diyor. Bir kedi buluyorlar. İki tane de bakıcı kediye Kedi eğitilecek kedi. Kedinin başına yumuşak tepsi yapıyorlar. Tam oturuyor başına böyle. Üzerine bir finca kahve konacak. Onu müsaade verecek böyle. Yani kedi iki kişi buna meşgullar böyle. Kedi gel gel dur dur. Buna ver ona ver. Kedi tam eğitiliyor bir aydan. Bir else aparaşa bunu haberine gelsin bakalım saraya. Şimdi bu geliyor. Oturuyor tabi yerde. Aşı işaret ediyor. Gerçekte bakalım kedi. Kedi geliyor ama öyle aldı pullu. Kurdele varmış, boynunda gardanlar falan var. Kedem böyle süslüklü süslü bir kedi. Tabii adımını ona böyle. Evetinle adımını alıyor, geliyor, işaret yapıyor Buna ne Öne gidiyor, duruyor tabii böyle. Aldı kahveyi. Şimdi paşa bakıyor, gülüyor. Nasıl? Bak nasıl seviyordu bak. Kedi bir nasıl seviyordu bak. Sultanım. Yarın tekrar gelsem, yine bir bu işi yapar mı, bana bunu yapar mı? Tabii yapar. Dedi, kabul etmesin tekrar beni? Ederim, gel peki. Bana çıkıyor, gidiyor gecik onun mahallelerine. Ama ahşe tabii böyle. Her yerde yavrular çok fareler var tabii. Çarip çocuğu, bana bir fare bulun böyle diye, bir altın vereceğim böyle, kim olursa verdi. Bir fare bulun bana, canlı ama diyor, bir altın vereceğim. Koşuşluklar böylece. Biri almayı bir bezde yakımlı sene ki camla eve koşu götürüyor böyle şey böyle alır aslında bir altın alıyor onu bir kutuya koyuyor hafif delik yapıyor eline gidiyor. onu sustuğu yemini veriyor gece kutu içerisinde erşiği günü randevu saatinde gereken onu cebine koymuş. küçük fare cebine geliyor şimdi oturuyor oradan, da şahidi geçsen bakıyormuş kedi yani böyle bak başı tam güvene gelecek yapacak böyle geçerden. Yine geldi geliyor ağır tempolu uygadona geliyor tam ortaya gelince çıkarıyor diyor bir atıyor fora atlayınca o kedik kediliğine hemen kahve ötü şey yan bir tarafa kahve bir tarafa tava bir tarafa hemen gidip fora atlıyor bu şekilde şimdi bu bak yapılışa halka akmış yani bu zoraki eğitim buna deniyor arkadaşlar tekellüf tekellüf diyor tekellüf böyle bir insan bazı yerde kendisini böyle sabırlı göstermek çalışır. Uysal göstermek çalışır. yapmacık hareketler. Ama olmayan yerde hemen değiştirme tarafı şey. Değiştir böylece. Bunun nedir tek çaresi? Bunun tek çözümü? Nefisle cihat. Cihat böyle. Nefis, seni demerek, nefis, seni demerek, ne vermek, bunun için çalışmak kendisine. Bahattin Hazretleri. Şahat-ı doğmadan önce daha böyle ne oldu? Beliydi muhtemelenler. Doğmadan önce daha böyle. Onun üstadı olacak kişi geçerken mahallesinden ilk böyle bir hamile kadın var bir Allah dostu olacak bu mühtemelen böyle. Veriyor. Gençliğinde Buhar'a da bu bir köyünde bir gece aşk gereken istedim böyle yani yanıyor, yanıyor aşkına böyle. Aşkına, Allah aşkına böyle. Sıymıyor böyle. Altına geliyor. Falan yere gideyim diyor. Oradaki o Allah dostuna, yani onun üstad olacak kişiye. Oraya gideyim bakayım, bakıyorum. Bekleyin tatlıların bekleniyor böyle. O sohbetinde. Kar, artık göğsüne gelmiş kar böyle. Kar da böyle zor. Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka. Siyer batında o köye gidiyor. Bak ışık var içeride. duman çıkıyor bacadan da o zaman baca bacamdan böyle duman çıkıyor oh diye bir sevinişim şey böyle. Kapıyı öyle açar kapıyı mübarek oturmuş bir yerde çay içiyorlar yeşil çay içmiş onlar orada şimdi çay içiyorlar orada. Bu da hemen giriyor şöyle bir kenar oturuyor. Artık ondan mutlu yani böyle. Tabii r karda üşüdü dondu atanında Ocak yani var bir de yeşil ekmeğinden veriliyor, 100 da hazır tabi diyor var da, var da şimdi bakıyor bunu şimdi bir bire. kim o be? Kim o be? Böyle bir neşte bir genç geldi, atın işte bunu diyor, atın işte bunu buna. Ya açın bakalım da buna, bu şimdi bir daha okul Allah Allah, bu kadar kötü yiyemem bu kadar ebeledi böyle. böyle. Bak diye öyle, kalkmayacağım, atın bunu diyor, iki üç tür bunu eline ayaktan, atın kara diyor buna, açın aç kapır ya, atıyor. kalır atın, atın böyle. karışın böyle. Kardiyam işi böyle böyle. Orada işkunda yapıyor kalıyor böyle böyle. Koyun yağıyor, bir büyük şabiyor. Biraz sonra diyor ki, al onun işi verne, on bakayım. İşe yanına al alıyorum oturanlar, iş bakıyorum şeyini. O gece her yer patlıyor demler, bir gece böyle. Neden böyle patlıyor oturanlar? Nevsan var tek şu az şey kalıyor böyle, bir enerji kalm, benlik kalmıyor böyle böyle. Yani ben aşıkım, maaşıkım, kendi bir varlık görmek kendisinden böyle. Tam fena bir alan olmuş böyle O makama gelmiş ama diğerleri hepsinin halkı noksan. Onu yapsa onlar kaçar giderler, gelmezler. falan onlardaki su haberte biraz zevk alsın. O kadar onları işlemler böyle. Manus'a bile böyle. Bunun az bir şeye kalmış, bir atlaması gerekiyor böyle. Eğer işte kalk, otur, zikreder, şunu bunu yap, derse on sene, yirmi sene uğratması gerekiyor bunlar böyle. Ama yarım saatta ne bir şey kalmıyor onlar böyle. Bir şey kalmıyor. Şimdi terbiye ediyor. İşte demek ki güzel ahlak muteremler hem dünya insan mutlu olur, rahat olur insan böyle. Güzel ahlak böyle. Kişi sinirlenmez, gelmez, stres gelmez, bunalım gelmez, kişi olmaz. Her şey hoş gidiyor kişi böyle. Tabii din ayrı. Din yolunda husumeler e şart muhtemelen böyle. Saber sert din diye din önünde. Allah yolunda başka var ama ölçüyü kaçırma şartı var. Ölçüyün de böyle böyle. Size bir örnek vereyim bırakımsa inşallah. Hazrullah Ali, Hazrullah Ali böyle. Hesabın büyüklerinin ilk Müslümanlardan dört Müslüman'a bir adla böyle. İlk dörtten biri kendisi. Bir gün Medine dışında bir yağdıra karşılaşıyorlar. Yadi de tam peygamber düşmanı böyle. Azılı bir Yahudi'ymış böyle. Hastalık böyle tabi kimse yok orada. Beğabarlar oturuyorlar. Et tabi bazı sahibi vekili Hazretleri böyle. Peygamber vekili onlar. Onlar dağıtıyor İslam'a. Bak bir işte peygamber, peygamber olduğunu tabi. Ayetlerle örnekler ikinesine İslam dağıt edince... Yağdı bir de kılıc şimdi. Ben dilim dönmüş de derken iş kavga dönüşüyor. Çekiyor yağdısına kılıcını Ona hücum ediyor hastalığına. Hastalığı bir iş yenilmeyen, hiç gelmeyen, gelmeyen böyle. Sonunda bir şikayet oldu başka. O çekiyor kılıcını. Hastalığa bir onu bir kılıca vuruyor bir kılıcıyla. Bak boyuna vurmuyor. Kılıca vuruyor kılıcıyla. Kızını üşürüyor yağdını böyle. Üşürüyor. İşte yağdına gidiyor yağdı. Gel giderken ayakları dışı yere. Yağdın yanına gidiyor, yine İslam'ı çağıracak. Yani başketsmek müim değil. İnsan kazanmak İslam'a, insan kurtarmak, hepsi Allah kulları insanlar böyle. Ona yaklaşınca ne yapıyor yağdı? Ya yani bu beni öldürür diye zannediyor o şekilde. E, çabuk öldürsün, hemen bir kısmı öldürsün diye. Hazret yüzüne tükürüyor mu? Yattığımızı böyle. Yüzüne böyle. tam ama yüzüne geliyor. Atıyor tükürük. Balgamla karışık. Yüzüne geliyor böyle. Hem öldürsün diye. Hazret şimdi bırakıyor onu. La lü la yukul illa bilâ çekiliyor böyle. Hem o pistinize tükürüyor, siliyor. Hem şöyle bir iki dolaşıyor molaşıyor böyle hiç vicdan bakmıyor. ya soruyor. Yadiyattan soruyor. Ali niye böyle öldürmüyorsun beni? Ben sevgilimde ne mi geçecek? Ben amacım sen dinine davet etmekte böyle. Ama mecbur olursun tabi, öldürecek seni böyle. Sen ve tükürünce birden beri nefsim bir kızdı. Hoşçam nefsim bundan beri. Hayır nefsim karıştı. Yani önceki durumum Allah işindi böyle. Hiçbir amacı yok başka böyle. Sırf Allah için senin mücadele ettin için böyle. Fakat seyirime tükürdüğün anda Adana'nın insanı da gölgelendi. Nefsim karıştı. Nefsim kızdı onda. Bir geldi bana onda böyle. O anda mesela bir şey yaparsam ona nefisim öldürmüş ölürmüş olurum. Bunun için diyor nefsindeki bu idetimi geçsin. Bir sakinleşeyim. Ondan sonra direkt karar vereceğim bu şekilde. Bakın muhtemelen Yahudi bu durumu görünce Aslan bunu görünce, İslam'daki bu inceliği görünce oturdu Ali Beşir e. otur beşire. Olsun bakalım. Ali ben neydi? İslam düşmanıydım böyle. Peygamber düşmanıydım ama ben yanlış olaymışım herhalde böyle. Müslüman oldu zamanlar, Gelin... <TON2> ermeşe getirdi. İyi getirdi inşallah. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdi ve resulü. İla tara Fatiha.